Bir şehir içinden trenle, e, ayrıca botlarla 15 dakika içerisinde festival anına gidilebilir. Yani. Buda'yla peşti bölen Tuna Nehri'nin tam ortasında <gülüyor> evet, ada, ada iki derken. İki tane ada var, bir Margit Adası, bir de Obuday, Ziget Ziget, e, Obuday Adası'nda yapılıyor Hı -hı. ve 70 ülkeden e, insan geliyor bu festivale. Hı -hı. Nasıl kapasitesi var Ziget'in? Ziget 76 hektarlık bir alanda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 günün belirli bir saatlerinde bu tiyatro sergileniyor. Hı hı. Bir anda şak diye bir sahneden çıktığında karşılaşıp bu neymiş diye. Ben mesela 2013'te Bad Religion vardı ki çok severim kendisi ama sokak tiyatrosunu gördükten sonra Bad <gülüyor> dinlemeden oradan <gülüyor> ayrıldım yani mecbur. Tabi festivallerde çakışmalar da oluyor. Tabii 60 çakışma. tane sahne tabii, olunca tabii. E, yani, yani clash dedikleri. Ya Bizde <gülüyor> e, Avrupalılarda bu çok yok ama bizim Türk e, festival takipçilerinden en büyük ...etken böyle line-up... ...yani kimler sahne alıyor... ...işte isme bakılıyor tabii... ...posterde görünüş güzel yani... ...işte bir sürü isim, çok büyük isimler... ...yeni yetenekler, sahneler alıyor ancak... E, ...festival anında bu kadar sahnede... ...hepsini görme imkanımız yok... ...ben 2012'de... E, ...Hurse vardı... ...Hurse'de ana sahnedeyken... E, ...alternatif sahnede bir isme gidip geldim yani... <gülüyor> ...ama hiçbir şey tabii anlayamıyorsun...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 Sadece line-up'lar üzerinden ödül verilmiyor. Yeşillik koruma ki bu ada bu arada açık bir ada. Hayvanların yaşadığı bir ada ve hiçbir koşulu bu hayvanlar oradan ıı, alıkonulmuyorlar. Yani götürülmüyorlar. Hani orada doğal hayatlarında kalıyorlar. Biz buradaki adadaki hayvanları Hı -hı. buradan alalım. Evet, gibi. Ben tilkiyle karşılaşmıştım orada. Kork, yani <gülüyor> ürkek bir tilkiydi korktu. Hı -hı. Ama insanlar da orada çok hayvan sevgisi. Zaten Ziget'in Özgürlük Adası'nın...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 Hı -hı. Hatta ZIGET çıkardı. gelenlere Hı -hı. pasaport veriyor evet, ve ZIGET'e ZİGET katılanları bu Citizen yani vatandaşın Hı -hı. işte festivali evet. uyarlar ama diyorlar evet. onlara Aslında bu arada şey var e, biz ZIGET diyoruz ama da bu SIGET Hı -hı. anlamına geliyor S olarak kullanıyorlar ee, dil olarak da onu kullanabiliriz Siget diyebiliriz Peki ee, Ağustos ayında yapılıyor Hı -hı. her yıl evet. Ve en önemli özelliği Yani Siget'i diğer festivallerden Hı -hı. hani Benim gözümde ayıran En önemli özelliği yedi gün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 ...günlere de program yapmaya başlanıldı. Ana sahne kuruldu. Geçtiğimiz yıl Queen's of the ikinci günde sahne almıştı. Bu yıl Robbie Williams... ...eksi birinci günde sahne alacak ki... ...günlük biletleri bu arada Robbie Williams'ın tükendi. VIP campingleri de bu arada festivalin Hı -hı. tükendi. Bu bilgiyi vereyim. Hı -hı. O zaman hem normal camping var... Zgete, ...hem de VIP camping. VIP var. camping Hı -hı. var. Yani bu aslında... Ee, VIP kampingin tabii çok büyük avantajları var. Havuzun olması, kasanızın olması ve çeşitli e, telefonunuzu, bilgisayarınızı veyahut hatta iPad neyse işte Hı -hı. E, şarj edebilecek imkana sahip olmanız bu gibi avantajlar Hı -hı. var. Tabii, Biraz daha lüks diye. Tabii, miyiz? Tabii bunun dışında Hı -hı. E, normal kamp alanları var ki normal kamp alanları da oldukça keyifli olabiliyor. Yani Hollandalıların, Fransalıların... ...kendi alanları var... ...bu konuya girmişken şey de belirtmek istedim... ...Ziget'e 70... ...ülkeden insanlar katılıyor... ...ve Ziget'in temsilcilikleri var... ...Fransa'da, Hollanda'da... ...Türkiye'de, hı hı. İtalya'da... ...ve... ...bu yüzden bayağı bir katılım oluyor... ...Evet... E, Çok Türkiye, ...Dünya'nın her yerinden... ...Türkiye'de yani özellikle temsilciliği olan... ...Ender Festivallerden... <gülüyor> e, ...belki evet. önümüzdeki programlarda... E,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 e, oluyor. 800 metrekare diye evet. duymuştu evet. onu şeyi de. Ve bunu yapılırken bu arada e, büyük bir alanı kaplıyor tabi doğal olarak ve Hı -hı. ilgi çok büyük oluyor. Ya yani ben mesela hmm, şu ana kadar dört yılda bir kere girebildim içine. Hı -hı. Yani Girmek sıra var ve baya bir sıra var. Zorlu. O zaman mesela SIGET'e gitmeyi düşünen ya da hani bizim programımızdan sonra birazcık daha SIGET'e ilgi duyan kişilere Budapest'in şehir içinde Udaya adasında olmasından dolayı belki biraz erken gidip orada tatillerini yapıp festivale katılıp ondan sonra birkaç günde Türkiye'ye.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 ...program var. Bunun haricinde... ...dediğim gibi festival alanı çok büyük. Zaten bir günde festival alanı... ...tamamen gezmeye kalkarsanız... ...çok büyük bir çılgınlık <gülüyor> olur açıkçası. <gülüyor> günden piller bitiyor. Kesinlikle. Yani zaten <gülüyor> festivalin son gününe kadar artık... ...her türlü... E, ...programa katılarak... E, ...festivale geçirirseniz... ...son günlerde artık bir yorgunluk çökmeye... ...başlıyor. Bu sebeple... E,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 Bu evet. Let Me Entertain You hı -hı. Tur, evet. turu var. Evet ya, bu kapsamda hı. geliyorlar. Bunun dışında Florence and Dimension hı -hı. kesinlikle. Avicii var, Interpol hı -hı. var, Casabian var, Alt-J var. Maccabees çok şey. false zaten hı -hı. en görünmesi gereken. Pessancır var. Gonzales'i göreceğiz. Gonzales, Van Nevada. Ee, gelecek Haziran hı -hı, ayında hı -hı. Türkiye'de de görmeye Bu arada hemen Mo'yu ya da Mö'yu görüyorum. Hı -hı. Ee, o da e, Marinate şey... Marinated Diamonds var. Hı -hı. Ee, ben Marinated Diamonds'ı iki yıl önce Coldplay'in turnesinde izlemiştim ve... ...görülebilecek en sağlam isimlerden diyebilirim sahne performansı açısından ki... ...zaten Coldplay bu sebeple... ...ön isim olarak Marina'yı seçmişti. Hemen listeden devam ediyorum. Gogol, Bordello, Hı -hı. Alesso... ...Paloma Faith, Hollywood Undead... ...Chantleman and Evolution... ...Knife Party, Sigma... ...Nero, WNW, ...Blaster Jacks. Ben burada Jacks. bir iklimi ıı, yapayım. Hı -hı. Bu... ...açıklanmış isimlerle... ...festivalin %38-40'ı... daha programın açıklanmış hali. Hı -hı. Daha açıklanmayan... ...yüzde 60'lık bir alanı var... Hı -hı. Hı -hı. o zaman line up'ları de e, nispeten bilinen ismi ve tab evet. tabi ki headliner'lar e, yani şimdi biz buradaki ana sahne A38 ve Parti Arena'dan bahsettik bu saydığımız isimlerin çıktığı yerler World Stage, Goran Bregoviç orada sahne alacak Çesudaka var ki yani mutlaka giden herkesin görmesini tavsiye ederim çünkü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 ...bu kitleyi çok memnun etmez. Hı -hı. ve Bu tip festivaller zaten çok fazla var. Ziget evet. sıyrılmasının sebebi bu. Hı -hı. Yani, yani gerçek festival değil. Color partiler değil oluyor, balon partileri oluyor... ...her akşam. Bayrak partisi, Bayrak partileri ve birçok parti Kıkık var. Köpek ve... partisi. Yani ziket bambaşka bir şey. Yani diğer festivallerle karşılaştırdığın zaman... ...insanlar işte... ...örnek vermem gerekirse... ...Rakverter'in, Glastonbury'nin... uplarına bakıp çok... Harika diye... Ama e... Rakverter'in bu seneki line-up'u gerçekten ya harika. 3 festival. Hep de. böyle ama Rakverter Verter işte mesela... Rock Werther tam bir line-up festivali. Hı hı, hı. Ee, yani...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 detaylı bilgiler için dediğimiz gibi web sitemizi bekliyoruz. Aynı zamanda Facebook ve Twitter adreslerimizden de takip edebilirsiniz. Festival Günlükleri bugün Zigit konuştu. Evet. Ben Evru Dengiz. Ben Gökhan Yenilen. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Festival Günlükleri festivallerinden notlar ve karşılaştırmalar. Hazırlayan ve sunanlar Ebru Dengiz ve Gökhan Yenileyen. Açık Radyo program destekçisi olun.